Bismillahirrahmanirrahim. Allah hamdeder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa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 bu ayetle bitirmiştir. Ey iman edenler sizi size hayat verecek olan şeylere çağrıldığında Allah'a ve Resulüne icabet edin diyor. Aleyküm selam Demek ki davetçi olan davetçinin görevi Allah'ın Resulleri görevlendirdiği o şeyle alakalıdır.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 en yüce ameldir. En muazzam görevlerdendir. Bu büyük şeref dolayısıyla Allah'a ne kadar hamd etsek azdır kardeşlerim. Aleyküm selam ve rahmetullah. Eğer hakkıyla biz bu görevi yüklenebilirsek yüklenmiş olduğumuz bu emaneti hakkıyla yerine getirebilirsek işte sen İslam yolu üzerine olan birisin. Düşünün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 İhlassız olan, sammiyetsiz olan bir işte devamlılık da olmadığı gibi ondan sonra gelen insanlarda da istikamet olmaz. Bunun yanında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir adam geliyor. Çalımlı bir şekilde devesinden iniyor. Muhammed hanginiz diyor. Oradakiler işte şurada oturan beyaz tenli diyorlar sana diyor bazı sorular soracağım ama diyor kızmayacaksın diyor sor diyor istediğine cevap verilecek diyor aleykümselam selam bana adam sorularını soruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gayet sakin yumuşak bir şekilde adamın kasıtlı olan sorularına dahi cevap veriyor ve akabinde adam kalbi yumuşuyor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 sevdiği amelleri işlemeyi nasip etsin eğer bunun zıttına gidersek Allah muhafaza heva, tasu kibir, böbürlenme hep bunlar akabinde gelecektir yani fıtri hasletleri şöyle bir koyun eğer hak istenen sende yoksa inanın o zıttı olan muhakkak sende hani imanın şubelerini anlatırken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 Nasiyat, nasiyata muhatap olanla senin aranda gizli olan bir şeydir. Aksi halde o nasiyatlıktan çıkar. Nasiyat, rahmet, şefkat ve gayret suretinde muhatapa yapılan bir iyiliktir. Rahmet ve yumuşaklıktan kaynaklanan ihsandır. Nasiyat edenin yaptığı nasiyat ile muradı Allah Azze ve Celle'nin rızası ve mahlukatına yönelik iyiliktir. Allah bunu işleyenlerden eylesin. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Yine nasihatta dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan bir tanesi inşallah dağılmaz mesele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 Çünkü bu nasihat değil azarın bir çeşididir diyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Nurettin hoş geldin. Anlatabildim mi? Nasihat ile ayıplamayı birbirinden ayıran tek şey niyet ve usluptur kardeşlerim. Allah Resulü'nün selam ve hata durumunda bile azarlamayı şiddet göstermeyi yasaklamıştır.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 Bir gün sahabelerden bir tanesi namaz kılarken hapşırıyor cemaatta. Birisi de tutuyor, yerhamı diyor Allah sana merhamet etsin. Namazda adama ters ters bakıyorlar. Ne oluyorsunuz, niye bana bakıyorsunuz diyor. Bu sefer namazda gayri-i konuştuğu için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 namazda insan kelamından hiçbiri caiz değildir ancak namazda tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktan ibarettir diyor evet bunu Müslüman kitabı salatta bulabilirsiniz kardeşlerim bakın adam Allah kendisine rahmet etsin sahabeden namazdayken hapşırana cevap veriyor arkasından konuşuyor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 şu inanan topluluklara Esselamu Aleykum ölüm üzerinize olsun dese kaç kişi kılıca sarılır? He abrek Aleykümselam ve Rahmetullah Allah hepimize hayır nasip etsin kardeşlerim. Yani bir amel, dikkatinizi çekmek istediğim noktalar bu. Burada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 İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Zürriyetimi de Allah azze ve celle ahdim zalimleri kapsamaz buyuruyor Bakara 124'te. Yani Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu ayeti kerimede kardeşlerim ahdim zalimleri kapsamaz sözünün nası ile İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyeti içinde önderliğe müstahak olmayan asi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 menatı, uzzayı, hubeli bırakın deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte o zaman yalancılıktan suçladılar. Ama biz her halükarda dürüst olmamız gerekiyor kardeşlerim. Ve Allah hepimize bu hadisle amel etmeyi nasip etsin.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 birinin birine met ettiğini görürseniz yüzüne toprak serpin diyor. Yani topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Yani övülecek neyimiz var? Birinin birini övdüğünü görünce onun boynunu kırdın, onu öldürdün diyor. Demek ki birinin birine yüzüne övülmesi, onun gururunun okşanması, yani övülen insanın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 Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Rabbim bizlere mütevazı olmayı, hayırlı olmayı yok, kabloda oynama yok. Yumuşak muamele etmeyi nasip etsin. Ve arkadaşlarına çok dikkat eden samimi kullardan eylesin. Aleyküm selamlar çünkü eğer sadıklarla beraber değilsen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 Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın eli çok cömertti. Ve onun o cömertliği birçok insanın kalbinin İslam'a ısınmasına sebep oldu. Düşünün. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem birisi geliyor kendisine. Bir şey istediğinde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve ona iki dağ arasında olan davar sürüsünü veriyor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 her zaman bir şeyler verilirdi. İşte bu da peygamberin sünnetindendir kardeşlerim. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hediyeleşin, birbirinizi sevindirin diyor. Müslüman kitab-ı feda ile bakarsanız Hediyeleşin, birbirinizi sevin diyor. Sevgi hediye ile olur kardeşlerim?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 Demek ki kişi imanı arttıkça, imanı iyice yer ettikçe, arkasından fedakarlık, özveride bulunma, cömertlikle fedakarlık arasında güçlü bir bağ ilişki doğacaktır. Aliküm selam varan mutlu. <gülüyor> Allah ve selamın terbiyesinde büyüyen sahabele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 Cimri de Allah'tan uzaktır. Cennetten uzaktır, insanlardan uzaktır, cehenneme yakındır diyor. Evet, hadisi tekrarlayayım kardeşlerim. İmam Tirmizi naklediyor bir rivayeti. Kitabul Birr'de bulursunuz. Cömert insan Allah'a yakındır, cennete yakındır, insanlara yakındır, cehennemdense uzaktır diyor.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 ona harfiyen uyanlardan eylesin düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam saflarınızı diyor düzeltin safların düzgünlüğü namazın düzgünlüğündendir tamamındandır diyor Rahim, hoş geldiniz etin. öyleyse davet de insanları fırkalaştırmamalı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 insanların elindekinden yüz çevir ki insanlar da seni sevsin diyor. Evet. Rabbim hayırdan ayırmasın.